1839, numaralı konu, Tebük Savaşı'nda yedi hurmanın bereketlenmesi, evet, ben Resulullah'ın kapısından Hazer'de de seferde de ayrılmıyordum, biz Tebük'teyken gece bir iş için ayrılıştım, geri dönünce baktık ki Resulullah ile yanındakiler akşam yemeğini yemişler Hazreti Peygamber bana, gecenin başlangıcından beri neredeydin, dedi, ben de anlattım, bu esnada kalbin bin Süraka, Abdullah bin Makıl el müzeni de geldiler, üçümüz de acıkmıştık, Hazreti Peygamber Ümmüsele Hürme'nin yanına giderek bize yedirmek üzere bir şey istedi, fakat bulamadı, Bilal'e, bir şey var mıdır, dedi, Bilal hurma dağarcığını alıp sirkeledi, yedi hurma buldu, Hazreti Peygamber onları bir kaba koydu ve elini üzerlerine koydu, besmele çekti ve bize, Allah'ın ismiyle yiyiniz, dedi, biz yedik, ben elli dört hurmayı saydım, hepsini sayarak yiyor, çekirdeğini de öbür elime koyuyordum, her birimiz elli hurma yedik, ellerimizi kaldırdık, baktık ki yedi hurma olduğu gibi duruyor, Hazreti Peygamber, Ey Bilal, onları dağarcığında sakla, dedi, sabah olduktan sonra Bilal onları tekrar getirdi ve Resulullah, Allah'ın ismiyle yiyiniz, dedi, biz doyasıya kadar yedik, on kişiydik, sonra ellerimizi kaldırdık, baktık ki o yedi burma yerinde durmaktadır, Hazreti Peygamber, eğer Rabbimden utanmasaydım şu hurmalardan Medine'ye dönünceye kadar hepimiz yiyecektik, dedi, Medine'ye döndüğümüzde bir çocuk bizi karşıladı, o hurmaları ona verdi, o da onları kemire kemire yedi.